Selin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın ee, Şimdi aslında e, önümüzdeki hafta belki bunu e, duyurmamız gerekirdi ama biz biraz erken davrandık Ve e, programımızın e, açılış e, cıngılı da aslında bundan sonra önümüzdeki hafta itibariyle e, değişiyor ee, bu zamana kadar e, programımıza, ekonomi ekoloji programına e, destek vermiş olan Barış Gençer Baykan ve Mahir İlgaz e, yeni yayın döneminde artık bizlerle birlikte değiller. Yollarımızı ayırmak <gülüyor> ayırmak. <gülüyor> <gülüyor> Yollarımızı. yok <gülüyor> Yo, Bizim yollarımız bir şekilde gene bir yerlerde buluşur. E, kendilerine tabii bu zamana kadar verdikleri emek için çok teşekkür ediyoruz, destek, öneri. Ve katılımları tabii bundan sonra da bizimle birlikte devam edecek. E, yeniliğimiz nedir? Ben Pelin Cengiz ve Serkan Ocak'la birlikte e, devam ediyoruz. Ama, ama. artık bir e, programda yeni bir partnerimiz daha var. E, Mehveş Evin e, gazeteci bundan sonra bizimle birlikte olacak. Mehveş hoş geldin. Hoş buldum. Ekonomi ekolojiye. <gülüyor> Ee, ve bundan sonra da tabii yine gündemdeki e, konuları e, konuşmaya devam edeceğiz. Hem Türkiye gündeminde hem dünya gündeminde e, çevre, enerji, iklim e, konularında e, gelişmeleri, raporları, e, yerel mücadeleleri e, duyurmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta aslında isterseniz hemen güncel gelişmeler demişken, bu hafta yine çevre gündemini epey meşgul eden konular var. Pazartesi günü itibariyle Dünya Enerji Konseyi başladı İstanbul'da. Belki bununla ilgili birkaç söz edebiliriz. Öte yandan tabii Türkiye'de en eski çevre mücadelelerinin, ee, yaşandığı bölge diyebiliriz Karadeniz e, aslında HES'lerle biliyoruz daha çok e, Karadeniz'deki mücadeleyi daha sonra tabii madenlerle ilgili. E, termik santrallerle ilgili e, aynı bölgede birkaç mücadeleyi birden e, götürdü Karadenizler e, son dönemde de aşağı yukarı bir yıldır e, proje biraz daha eskilere dayanıyor ama e, gündeme gelmesi ve mücadelenin yeniden e, hareketlenmiş olması aşağı yukarı son bir yıla dayanıyor Yeşil Yol e, projesiyle ilgili e, bu hafta yine bazı gelişmeler oldu onları konuşacağız isterseniz önce bu e, ...Dünya Enerji Konseyi... ...bu toplantıdan biraz bahsedelim... Ee, ...şimdi aslında... <gülüyor> ...İstanbulluları çok kızdıran... ...trafik evet. uygulamaları nedeniyle... ...ne konuşulduğunu da merak ediyorlardır herhalde. ...merak ediyorlar evet... ...yani bizim tabi bu konuları takip eden... ...arkadaşlarımız... E, ...gazetecilerden... ...takip ettiler... E, ...konuyu... E, ...yani tabi sinirlere ne kadar kaldırdı bilemiyorum tabi... ...çevre mücadelesinden gelen arkadaşlarımızdan da... ...takip edenler oldu... Ee, şimdi aslında bu, bu toplantı yine böyle ilginç e, sahnelere ne diyelim ev sahipliği yaptı. Açılışta aslında benim dikkatimi çeken e, konuların başında şu geliyor. E, açılış günü e, bir rapor açıklandı. Büyük dönüşüm e, raporu. E, bu raporda aslında e, dünyanın e, global enerji... E, sektöründe önemli değişiklikler e, yaşanacağına işaret ediyordu ve aslında genel global enerji talebinin de e, düşüşe geçeceğiyle ilgili e, farklı senaryolardan bahsediliyordu ama genel itibariyle e, özet diyebileceğimiz şekilde e, enerji talebinin düşeceğiyle ilgili e, Ana fikri bu olan bir rapor açıklandı ve tabii daha sonraki günlerde Putin ile Erdoğan'ın tekrar bu nükleer santrallar üzerine konuştuğu özellikle Akku'yu. Ve tam o günlerde de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden daha önce plana işlenmemişti. Bir bölü yüz binlik plana nükleer santralın işlenmesiyle ilgili onayın geldiği haberini aldık tam Putin'in. E, bu e, tarihlerde Putin e Erdoğan'ın... Putin'e hoş geldin sürprizi. Evet, e, bunun bir benzerini daha önce Aralık 2014'te e, de görmüştük. Yine e, ilişkilerin tekrar e, ne diyelim ısındırılması turları esnasında da Putin'in e, bir ziyareti e, sırasında da Akkuyu'nun çedi onaylanmıştı. Anlamıştı. Yani bu filmi daha önce görmüştük diyebiliriz Benim özetle söyleyeceklerim bunlar Belki sizler de biraz bu Enerji Kongresi ile ilgili birkaç katkı yapabilirsiniz Mehve sen belki birkaç şey söylemek istersin Tabi şöyle mesela Erdoğan'ın konuşmasından bir iki satır başına Hı -hı. bakabiliriz belki Birincisi üçüncü nükleer santral projesini hayata geçirmenin arayışı içerindeyiz diye ...bir e, ifadesi, ifadesi var. var. Bu üçüncüyle ilgili... ...hani ikincisiyle ilgili bir... E, ...Japonya ve Sinop... E, ...meselesi vardı ama... Hı hı. ...üçüncüsünde İna da... <gülüyor> Olması gibi bir ama hani yok deniyor ama ortada bir şey. Evet de. Çinlilerle bir mutabakat anlaşması imzalandı. Evet. Öyle bir Westinghouse Amerikalı Westinghouse ve Çinlilerle birlikte ne diyelim aslında bir iyi niyet anlaşması gibi bir anlaşma imzalandı. Üçüncünün Hı. de niyeti ne girilmiş bir durumda. Evet bir de şöyle hedefimiz elektrik üretiminde yüzde on nükleer yüzde otuz güneş rüzgar ve hidrolik kaynakların kullanımıdır demiş şimdi. %10 nükleer tabii bu 3 nükleer santrali hesaplayarak mı söylüyor? Hı hı. Bu %10 %30'luk alternatif enerji kaynakları arasında mesela güneş demiş ama güneş Türkiye'de ne kadar var? Ee, genelde hidrolik kaynaklara %1, %1, %1 bile evet. Yani evet. %30 gibi bir şeyden bahsediyor fakat burada bir açık var tabii evet, ki. Yani aslında, bu rakamlar çok ilk ıı, havada. Akkuyu ile ilgili projeksiyonlar yapıldığında Akkuyu'nun ıı, hayata geçtiği Dönemi itibariyle Türkiye'nin genel elektrik talebinin %5'i ile 7'si arasında bir talebi karşılayacağı söyleniyordu. Dolayısıyla şimdi 3 nükleer santral ve nükleerden %10 pay sadece Akku'yu için mi söylendi yoksa 3 nükleer için mi söylendi? 3 nükleer santral için söylendiysi yüzde %10 tabii çok düşük kalıyor. Öte yandan yani bu kadar büyük devasa yatırımlar karşısında sağladığınız... E, elektrik e, arzı e, çok düşük. E, yapılan yatırıma ve Vallahi bunu tartışa duralım ama bizim söylediğimiz şey ve e, yıllardır bu konuları takip eden üç gazeteci olarak da yani net bir tavrımız var normalde yani hiçbir şeye taraf değiliz ama <gülüyor> burada tavrımız çok net madem yüzde otuzluk bir muhtemelen göstermek, plastiş hedefler bunlar ama madem böyle bir hedefimiz var varsa da önce bu hedefi tamamlayalım. Zaten hep söylediğimiz, senin bilim insanlarının da söylediği, bizim de batıda gördüğümüz varsa bir yenilenebilir enerji kapasitemizi, kapasitemizi sonuna kadar kullanalım. Ondan sonra hala ihtiyaç varsa tartışalım, referandum yapalım. Çünkü nükleerin yani risk sıfır risk diye hiçbir şey yok. Ee, batıda yıllarca çalışıyorlar. Ee, ne yapacağız atıkları diye. Bizim atıklarla ilgili chat hala salgılıyoruz sağlıklı veriler yok. Ne yapacağız bunların atıklarını? Evet. Daha bir tanesini doğru düzgün sağlıklı başlamadı, ilerlemedi. Biz üçüncüyü hatta dördüncüyü biliyorsunuz yani. Dördüncünün bile tartışması var. Akçakoca hı hı. civarlarında hı hı. dördüncüyü yapma gibi bir e, çılgın düşünceler var. Heriyle bir nükleer santral gibi işte termik santral nasılsa e, bir nevi yani en azından Belli bölgelerde çok yoğunlaşmış bir şekilde olsa da 80 termik santraldan bahsediyoruz bugün Türkiye'de nükleer içinde bir zaman sonra aynı şey mi konuşulacak diye de insan düşünmüyor değil. Bakalım yapılacak mı, yapılmayacak mı? O da çok büyük bir tartışma. Yani yapılacağını öngörerek bunu söylüyoruz. E, öngörerek tabii ama söylüyoruz tabii. Yani, yani şu anki sonuçta siyasilerin her geçen e... yıl öteleniyor yapım, evet, süresi. yapım süresi, revize ediliyor, bir Rusça düşülüyor. Yani nükleer santral <gülüyor> projesi iptal ediliyor falan. Bu kadar siyasi konjektür bu kadar pomuk ikiline bağlı bağlıyken dışa bağımlı bir e, yapım söz konusu olacak. Evet. E, Dışarıyla ilişkilerimiz, dış ilişkilerimiz bu kadar kötüyken. Bunların nasıl sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir takvimde yapılacak onu da e, evet. bekleyip göreceğiz. Belki tabii e, bu arada ben hemen bir parantez açıp e, bir şeyden bahsedeceğim. E, bu her yıl açıklanan e, Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu var. E, bu sene de açıklandı. İçinde çok önemli veriler vardı. Fakat geçen yılki rapor çok ilginçti. E, burada e, aşağı yukarı e, dünyadaki... Ee, nükleer e, ne diyelim nükleer santrallar yani reaktörler e, tabii e, ağırlıklı olarak reaktörlerde yaşanıyor gecikme ama santral bazında e, baktığımızda e, çok ciddi gecikmeler yaşandı ve e, dünyada e, yapımı devam eden ve son yıllarda yapılmış olan nükleer santralların e, hiçbirinin Öngörülen e, maliyetle, hesaplanan maliyetle hayata geçirilemediği gecikmeler her zaman çok daha büyük külfetlerle e, devletlerin, şirketlerin önüne çıkıyor. Ve hatta e, bu yüzden e, Fransa'da çok ciddi zararlar yazan, iflasın eşiğine gelen e, nükleer Yatırılır. işletmeci e, şirketler oldu. Bizde bir de şöyle bir durum var. Özgür Gürbüz... E... ...bu işleri çok iyi takip evet. eder. Ee, o da zaten arkadaşımız. arkadaşımız. Selam Selamlar olsun. Ee, yani hem Akkuyu için şunu diyor... ...hem piyasa fiyatının iki katı üstünde alım garantisi verdik... Evet. ...hem de dolar üzerinden. Diyor. Yani e, bu ucuz üre, elektrik e, falan hikayesi e, söz konusu değil. Doğru. Yerli deseniz hiçbir şekilde e, söz konusu değil... değil. Böyle bir tuhaf zaten en başından beri yani anlaşmasından itibaren devletler arası anlaşmayla falan kotarılmış bir iş bu Akku'yu. Evet. Biz gerçi enerji boyutunu konuşuyoruz burada hep ama yani çok net bir şey var ki yani nükleer bugün konuşuluyorsa bugün enerji kongresi 23. Enerji Kongresi yapılırken İstanbul'da yani verilen mesajlar da yani enerjinin içeriğinden çok aslında hep, hep bir siyasi bir oyunun parçası. Evet. Ve nükleer güç de daha nükleer enerji santralimiz olmadan biz dünyaya nükleer santralimiz, nükleer gücümüz varmış gibi bunu yaymaya, duyurmaya başladık. Yani üçüncüsünü konuşuruz. Daha hı hı. bir tanesinin akıbeti belli değil. Hep bunu söylüyoruz. Yani üçüncü sürüyle ilgili işte Cumhurbaşkanı bir takım açıklamalar yaptı. Bir, bir, Birincisini hiçbir garantisi yok. Hı hı, hı. Sürekli her sene öteleniyor. Maliyetler artıyor. Bundan yıllar sonrasında alım garantisi veriliyor. Sürekli enerji e, arzında bir düşüş var. Fiyat düşüşü var. Evet. Güneş bugün üç sene önceki fiyatının neredeyse yüzde otuzlarında indi ve iki üç sene sonra daha da, da düşeceği beklent, beklentisi var. Yani bir tanesinin akıbeti belli. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Yani bunlar konuşuluyor, dilendiriyor ama asıl bizim buradaki birinci amacımız, bence Türkiye'nin buradaki birinci amacı bunu bir siyasi güç olarak kullanmak hı hı. yani burada nükleer, nükleer güç e, nükleer olarak nükleer güce sahip yep, ülkeler ülke. arasında yer alma ideolojimiz var bizim en başta bunu bir de, bu bunu işin bir kabullenmek lazım ondan sonra ne şeyine hiçbir lazım. şeyine hakim Hake. olmayan bir ülkeyiz. hani bu bu bir bilgi meselesi ya bunu defalarca söyledim kayıtlar içerisinde de şey yapıyorum beraber gittik Almanya ya. yani düşünün yerin bin metre altında tuz madeninde 36 yıldır çalışan bir Almanya var hala kara kara, kara düşünüyor nükleer atıkları ne yapacağımız diye. Biz daha başından planlamadık ne yapacağız. Ya da Serkan'la beraber gittiğimiz Czernobinsk e, vardı, e, Rosatom'un e, ya yani orada da aslında yani, olmuş bir alan. çok kontamine, yani aslında dünyanın ikinci büyük nükleer kazası diye geçiyor da biz hep Çernobil'den sonra, en yani Fukushima'ya girince üçüncü Hı. oldu. E, hala nükleer sızıntı var ve hani Rosatom, yani burada akuyu da ki santrali e, işletecek olan yapacak olan şirket ki e, Rusya'nın bir e, şeyi yani direkt Rusya Devlet devleti şirketi. demek. Devletin Hı -hı. şirketi. Devletin şirketi. inanılmaz bir e, sağlık, halk sağlığı tehdidi var. E, bir sefalet var. Onu da bir hatırlatırım ne olmuştu? Mayak diye evet. bir bölge var ve bir sızıntı oluyor nükleer. Büyük Hı -hı. bir patlama değil ama bir sızıntı. 1954'te büyük bir sızıntı oluyor ve o bölgedeki bütün... E, Akarsu kaynaklarına bulaşıyor, hı hı. E, tahliye edilen yerler var. Biz o Defalarca zaman... devam ediyor sonra. Yani o en büyük sızıntıdan sonra da durduramıyorlar. Hı hı. Hiç hı hı. Durmuyor çünkü bir az, atom atomizatopu 250 binde, 250 bin yılda doğada kayboluyor ve bütün herkesin yani bugüne kadar basba, evet temiz bir enerji, yüzde yüzde yüzde sıfır risk varsa temiz bir enerji. E, ama böyle bir şey dünyada kanıtlanmış sıfır risk diye bir şey yok. Dolayısıyla milyonda bir bile risk olsa bunu gördük işte bir zat olay yerinde mayakta gördük. Hı hı. Hiç bu maliyetlerinden bahsedilmiyor. Bunun maliyeti artık parayla da ölçülemez. Çünkü evet. insan hayatını etkiliyor. Yani kilometrelerce alana yayılıyor ve Amerika'da kapatılmış alanlar var. Rusya'da kapatılmış alanlar evet. var. O bölgeyi binlerce yıl kullanamaz hale getiriyorsunuz. Amerika'da e, nükleer e, araştırmalar yapılan bir bölge yine aynı şekilde çok uzun yıllardır kapalı vaziyette duruyor. Hatta tekrardan burayı değerlendirelim mi diye bir takım tartışmalar var Amerika'da. Rusya'nın aslında tabii yani dünyaya kapalı olduğu dönemlerde çok fazla çalışma işte deney, araştırma yapıldı ve aslında tabii Rusya'daki Toprakların özellikle kuzeye doğru kısımlarında çok ciddi alanların kontamine olduğu yerin altına özellikle çok fazla nükleer atık ve o çalışmaların işte sonuçlarının atıldığı söyleniyor. Bizde de aslında biraz nükleer santrala sanıyorum inşaat projesi gibi bakılıyor. Yani bunun inşaatını yaparız bitiririz ondan sonra da elektriği buradan üretmeye başlarız. Ne olacak ki mantığıyla bakıldığını düşünüyorum yani bütün veriler bütün ...yapılan konuşmalar biraz bize... Bunu gösteriyor. Bir de şöyle bir tezatlık var. Yani sen de söyledin girişte dünyanın enerji konusundaki talebinin düşeceği yönünde. Ama bizim biliyorsun 2023 hedefimiz var. 100 bin megawatt ve bu revize edildi. 110 bin megawattlara falan çıktı. Ki bu çıktı. projeksiyonların Anladım. doğru olmadığını uzmanlar i̇şte söylüyor, söylüyor. Büyük bir tezat ben. değil mi? Sürekli biz enerji talebinin düşeceğini konuşuyoruz. Bugün kongrede bu konuşuluyor. Ve biz sürekli enerji arzımızı arttırmak yönünde yatırımlar yapıyoruz. Ve bunu da mümkün olan en kirli ve en riskli... Ee, şekilde, yapıyoruz. ...şekilde yapıyoruz. Evet. Bir ara verelim. Aradan sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Either way, when I lose, when you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it all bones makes me crazy. China Baby 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programında gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. İlk yarıda Dünya Enerji Kongresi İstanbul'da yapılan e, biraz onun içeriğinden bahsettik. E, bir de tabii bu hafta aslında biz en çok neyi konuştuk? Yeşil yol e, meselesi. E, aslında bu genelde e, AKP iktidarının e, çok e, ne diyelim? alışkanlık haline getirdiği bir uygulama. Önce bir yere bir saldırıya geçiyor. Kaçak sonra demiş. geri çekiliyormuş gibi yapıyor ama üzerinden bir süre geçtikten sonra daha kuvvetli bir şekilde saldırıya geçiyor. Bunu ortamın soğumasını bekliyor. Bekliyor biraz. biraz belki. Aslında tabii soğumuyor. Bir, bir bir yandan hukuk mücadeleleri devam ediyor. Fakat o halle birlikte tabii eylem, gösteri, yürüyüş gibi aktivizm e, ...faaliyetleri e, özellikle çevre meselesiyle ilgili biraz sekteye uğramış durumda. E, nedir, ne olmuştu? E, şimdi birazdan e, biraz sözü size bırakacağım. E, esas itibariyle Karadeniz bölgesinde 8 tane kentin yaylalarını birbirine bağlayacak... ...2600 kilometre uzunluğunda bir proje bu. E, yani yaylalar birbirine bağlanmasın. Aslında niye bağlıyoruz yaylaları birbirine? Bunun da tabii aslında... Sonuç itibariyle bir altyapı ve beraberinde getireceği bir inşaat, konut, furyası olacağı gayet açık. E ne oldu bu hafta? Aslında yol yapım çalışmaları durdurulmuştu. Belli bölgelerde başlamıştı. Bu hafta Yukarı Kavrum ve Samistal yaylalarında tekrardan iş evet, makinelerinin çalışmaya başlamasıyla birlikte. Bir de tabii orası ben dün... Sevgili avukat Yakup Okumuşoğlu'yla da konuştum. Tabi buralar çok sarp, e, gitmesi gelmesi kolay yerler değil. Ama ona rağmen e, bölgedeki insanlar e, gittiler, yaylalarına sahip çıkmaya çalıştılar. Ne oldu? 15 kişi gözaltına alındı. Gerçi o gün bırakıldılar ama. Tabi bunların arkasından hemen soruşturmalar e, başlatılıyor. Onlar bezdirilmeye çalışıyor. E, kadınlar e, çıktı yaylalara e, yaylaları vermemek için. Ama... Şimdi neden bu tarifte? Ben hemen Hı. ona bir parantez Hı. açmak istiyorum. Niye şimdi yapıldı? Çok net Hı. burada yani ortam soğutmaktan falan bahsediyoruz. Aslında biraz şöyle e, insanlar işte yaz başladığında yaylaya çıkıyorlar veya son, yaz sonunda yaylalardan Hı. Hı. iniyorlar. Hı. Orada o an yani bundan bir ay önce yapsaydı direniş gösterecek belki o anda 1500 kişi toplanır. oraya. Ama e, yaylalardan indi tekrar çıkmak falan çok zor oraya. Evet. E, sezon bitti, sezon sonunda. Yani bir, gece, bir gece yarısı orada. çadır yakmak gibi, bir gece yarısı yine ansızın kimse yokken gelinip hı hı. orada e, iş makinelerinde yeşil yol çalışmasına e, devam etti. Ama Karadeniz biliyoruz ki Karadeniz insanı da çok e, kayış gibidir bu. <gülüyor> yani bir gün bunu ben dayak Ali Ağaoğlu aldım bu sözü niye refere Ali Ağaoğlu referer ederse referer ediyor. Şundan. <gülüyor> Ee, ...yani dedim hani her yere yatırım yapıyorsunuz... ...yelene işte, rüzgar santralleriyle ilgili yatırım yapıyor... ...niye Karadeniz'e yapmıyorsunuz dedim... Ben kendimden biliyorum dedi. Karadeniz insanı kayış gibidir, gevşemez dedi. O yüzden dedi ben oraya bir şey yapmadım diyor. Yani korktuğunu söyledi. Ee, bu anlamda bir referans olsun bu. Tamam. Yani Karadeniz insanı bir hakikaten öyle ve inatçıdır, vazgeçmez. Her türlü yıldırmalara, gözaltılara, joklara, eee sulara rağmen orada ya yani Tepe'de gördük bunu. Yani 25 yıldır orada bir mücadele var. Şimdi yeşil yolla ilgili bir mücadele başladı ve bence uzun yıllar bu daha devam edecek. Çünkü her dozer geldiğinde orada mutlaka bir Karadeniz insan gelecek. Bakın hep eskiden şey derler. Burada burada da diyorlar. Dış mihrakl mihraklar Hı -hı. geliyor. Yani Havva Ana nasıl bir dış mihrak olabilir? Orada Simgi isim oldu. Bir zat bir zat oradaki şey. köylüler anadar bir reaksiyon gösteriyorlar. Bir iş makinesine. Hepsi değil ama hepsi değil Serkan'cığım. Yani şöyle şeyler var. Geçen sene ben de Eylül'de gittim. yeşil Yeşilyol'da ilgili bir dosya hazırlamak için. Bu yukarı kavron dediğiniz yer hakikaten çok zor ulaşılabilen bir yer. Yani insanlar oraya patika yapmak için bile devletten izin alamamış zamanında. 2450 rakımdan bahsediyoruz ve e, dozerler, fotoğraflara da dikkat ederseniz sistem bir şey gözükmüyor. Yani evet. burada sezon böyle 2-3 ay falan değil. Yani bir ayı bulmuyor. Yani bir, bir ay civarında bir şey. Sis, yağmur, hava koşulları falan artı. Bu e, yükseklikte şimdi yaylaları bağlıyoruz birbirine falan diye böyle konuşurken insanlar anlayamıyor nasıl bir şey hani iyi bir şeydir diye. Yani bu yükseklikteki yaylalara ulaşım hem mevsimsel hem coğrafi şartlar dolayısıyla zaten çok kısıtlı, çığı düşüyor. Yani kışın vesaire orada turizm şudur budur bunları yapmak arabayla, ciple Hı -hı. dahi olsa dolaşmak mümkün değil. Dolayısıyla bu yeşil yolun tamamen altyapısında hep arka planda konuşulan şey madencilik faaliyetleri. Maden lisansları dağıtıldı. Ve bir keresinde Taner Yıldız 2013'te en son bir soru önergesine cevaben açıklamıştı. Ee, AKP iktidarında 2002-2013 arasında arama ve işletme ruhsatı verilen maden ve mermer ocağı işletmenin sayısı 389.741. Alanına baktığın evet. zaman da neredeyse Karadeniz'in tamamı. Tamam. Ee, Karadeniz'i çok ilgilendiriyor. Ve evet. bu yayla yolu işi de esas olarak budur. Madencilik faaliyetlerine. Ee, Karadeniz'in yaylalarını açmak tabii onunla birlikte orada e, yerleşimin artması e, değil mi bununla yani yol bir kere bir yere yol gidince ister istemez e, biliyoruz ki <gülüyor> yol her zaman e, bir yerden bir yere ulaşmak için değil aslında bir yerleri ...yok etmek için de kullanılabiliyor. Ayrıca o yaylalar zaten birbirine bağlı. Bağlı, bağlı. Patikalarla bağlı. bağlı. Evet. Alıp Onun insanlar sırt de... çantalarıyla gitsinler. Ben bu sene Pokut Yaylası'na gittim. Ee, Saldan Pokut'a, Pokut'tan karşı tarafta Hazin'da... ...3-4 saatlik patika yollarında yürümek. Ekotürizm ee, budur zaten. Ekotürizm evet. budur. Yani... Hep şey yani Alpler'de bu insanlar salak mı? Bir tek biz bakılıyız. Niye onlar otoban yapmıyorlar? Yaylalarını birbirine bağlamıyorlar. Neden? insanlar eşeklerle turlar. Ben şu anda Seyahat Gazetesi'ni hazırlıyorum. Hürriyet Gazetesi'ni. Hep daha yeni elime bir makale geldi. Eşekle Mont Blanc'ta Mont Alpler'in en yüksek dağları. Oralarda bir turizm yapıyorlar. Eşek sırtlarında. Hı hı. Bu insanlara daha cazip hale geliyor. Neden? Bu yollara gitmiyoruz da. E çünkü orayı bir uzun bıraktık madeni. işin aslını. Yaptıkları zaman aman da bugün bir Uzungöl gibi olacak, ...uzun gölü evet. Ayder gibi olacak. Evet. Bugün Gittiği kim zaman... gidiyor? Git, ...içimden gelmiyor oralara gitme. Kaç senedir gitmiyorum ben artık. En son Gidelim gitme mi? mahvolmuştu... olmuştu. Evet. Şimdi ee, bir hatırlatmayla tabii. E, tabii, tabii, tabii. bitirelim... çünkü ha. bu akşam 19:30'da pardon beli. Evet. Tam da e, fırtına inisiyatifi'nin çağrısıyla Yeşil Yol'la ilgili e, bir direnişe çağrı var. Evet evet. Bu Değil akşam. Mi? Kadıköy Süreyya Operası'nda Fırtına İnisiyatifi'nin bir çağrısı var. Hem oradaki halka destek olmak için hem belki işte buradaki gelişmeleri bir hatırlatmak amacıyla böyle bir etkinlik yapılacak. Müsait olanlar, katılmak isteyenler, destek olmak isteyenler 19.30'da Kadıköy Süreyya Operası'nda olabilirler. Selahattin, <gülüyor> <gülüyor> süremiz bitti mi? bitmiş peki. sürekli uyarıyor bizi oradan <gülüyor> zafer işareti yapıyor aslında o zafer işareti değil biz ülke be dakika önce o işareti yapmıştı Evet ee, bu haftada süremizin sonuna geldik haftaya görüşmek üzere görüşmek üzere hoş görüşmek hoşçakalın. üzere ekonomi ekoloji